Radyo Tiyatrosu Yapım Ankara Radyosu Daha oyun bitmedi ki Yazan Gül Abuz Semerci, yöneten Rüştaş Yalı, yapımcı Metin Öztekin, efektör Kani Akin, teknik yapım Ali Ersoy. Oynayan sanatçılar Nebahat Hepşen Akar, Semahat Nurşen girgin Koç, Sunay Berin Öney, Mahmut İhsan Saniver. İhtiyar bugün Geçti sevdalarla Evet Çaylarımız da hazır Artık başlayabiliriz İhtiyar oldun Doğum bugün <gülüyor> Televizyon seyredelim mi Hayır hayır önce oynayacağız Aa, Ben oynamak istemiyorum Sıkıldım bu oyunda Söz vermiştin ama unuttun mu Unutmadım unutmadım ama vazgeçtim Vazgeçemezsin Eliz. Lütfen Biraz oynayalım ha? Of, Tamam tamam peki pek. <gülüyor> Ee, ne duruyorsun hala? Ee, sen başla önce. E, kostümünü değiştirmeyecek misin? Hayır. Pamuk prensese benzemiyorsun böyle ama. Kostümümü değiştirsem de pamuk prensese benzemiyorum. 60 yaşında bir pamuk prenses gördün mü seni? Ah, bu bir oyun Eliz. Oynayacaksak oynayalım, yoksa vazgeçerim bak. Tamam, tamam, tamam oynayalım. Kostüm değiştirmekte de yok. Peki, tamam. <Gülüyor> Hı. Ee, başlıyorum Ooo Ortalık biraz dağınık Kalabalık bir ev galiba Aa evet Sekiz kişiyiz Ben ve yedi küçük adam hmm, Şimdi neredeler peki ee, e, Şey Şşt, e... Madene gittiler diyeceksin Ah. Evet madene gittiler Çalışıyorlar hmm. Sen de onların çoraplarını yıkıyorsun Yemek yapıyorsun demek kızım Yok yok Yemek filan yapmıyorum aslında Ay, evet. Saçmalama Elis Pamuk prenses yedi cücelerin yemeğini yapar Çoraplarını yıkardı Lütfen güzel oyna şu oyunu Hadi şimdi kötü kalpli büyücüden söz et Yani benden Ne diyecektim Ay, lütfen Elif nasıl unutursun? Ay, artık televizyon seyredelim. Hayır. O oyun bitince seyredeceğiz ama tamam mı? <gülüyor> tamam. Tamam. Hadi. Tamam. Hadi başlıyorum. Oo! Çok güzelsin kızım. Kötü kişiler senin bu güzelliğini kıskanabilirler. Balık prenses benim adım. Kötü kalpli büyücü beni öldürtmek istedi. Ah. Ah zavallı prenses Tanrı seni korusun kızım E çörek yer misin? Hmm. Ah ne güzel görünüyor bak hmm, Tadı da çok güzel Kendi ellerimle yaptım Yok <gülüyor> yo, yo, hayır çörek sevmem Ah A ne yaptığını sanıyorsun sen Çörek sevmem de ne demek Ama Sedna gerçekten çörek sevmediğimi biliyorsun ee, Evde elma yok Bununla idare edeceğiz Yemem Hem bu çörekler zehirli Ama zehirli olduğunu ben de biliyorum Hadi bir ısırık Ölmemi Hı. mi istiyorsun Ölmeyeceksin uyuyacaksın O gelecek ...ve seni öpecek... ...seni uzun uzun... ...uzun uzun... ...çay soğudu... ...kaçta gelecek demiştin... Hı? ...anlamadım... ...canım o kız... Ha? ...bilmiyorum... ...neden sormadın... ...yalnızca onu çaya beklediğimizi söyledim... ...perdeleri kapalı hala uyanmadı galiba... ...önce ne olduğunu anlamayacaksın... Ve gözlerini açacaksın yavaşça Ne diyorsun sen Allah aşkına? Bir bakacaksın ki prensin karşında Prens filan gelmeyecek biliyorsun Bir gün gelecek Biliyorsun Elis Gelecek Ah boşver şimdi prensi filan boşver Bak ne aldım sana ben bak bak Aa, ah, Ne var o paketin içinde? Sana ve bana yeni kıyafetler aldım ah. O genç kızın karşısına Bu üzerimizdeki eski şeylerle çıkmak istemeyiz öyle değil mi? E, parayı e, nereden buldun? Aylıkta biraz artış olmuş Önce ben giyineceğim Dön arkana Ben bak demeden sakın bakma Hadi dön arkana hadi Tamam tamam dönüyorum Haksızlık ama bu Senin için neler yapıyorum Hep kötü kişileri oynuyorum Ama sen bu çörek zehirlidir deyip oyunu bozuyorsun Zehirli olduğunu ben de biliyorum Sanki yesen öleceksin İşte bak Bak bak ben nasıl Nasıl yiyorum Tamam bakabilirsin <gülüyor> <gülüyor> Aman Allah'ım Bu ne böyle Nasıl oldu Neden gülüyorsun sen <gülüyor> ne, ne biçim bir tişört <gülüyor> e, Ne yazıyor üstünde e, Benimkinde kismi Seninkinde I love music yazıyor yeah. uh -huh. e, Ne demek onlar Türkçesi ne yani e, Biri öp beni Diğeri de müziği seviyorum demekmiş e, Tezgahtar kız söyledi Nasıl oldu söylesene Yakıştı mı e, Ne bileyim <gülüyor> Ama. E, bir, bir, bir acayip oldu Alışmalısın senin ha? Alışmalısın artık böyle şeylere Hadi hadi sen de giy Asla Bu, bu, bu komik şeyi asla giymem Aa. Lütfen sen de çıkar e, Her an hazır olmamız gerekiyor Biliyorsun Tak kapı çalındı geldi diyelim bu aptal görünüşün karşısında e, duyabileceği hayal kırıklığını düşünebiliyor musun? Kırk yıldır bekliyoruz geldiği filan yok Hadi hadi giy şunu o kadar para verdim Öf. Pantolonum nasıl yakıştı mı? Gençler buna jean diyorlar blue jean Biraz dar geldi ama tişörtü üzerine çıkarırsam eğer... Zavallı annemiz bize bıraktığı aylığıyla Böyle iğrenç şeyler aldığını görseydi Üzüntüsünden ölürdü Annemiz zaten öldü Ruhu bile duymamıştır merak etme Ne biçim konuşuyorsun Eliz? Sana olmaz dedim Nereden aldıysan götür bunları Hadi semahat üzme kardeşini Giy bak çok yakışacak eminim Çöpü atacağım bunu Aa. Bana öyle hitap etmemeni kaç kez söyleyeceğim sana Benim bir adım var Sedna ne Sedna'sı be? Semahat adın Semahat Buz ülkesinin En güzel kızı Sedna <gülüyor> Ve yakışıklı avcı ile olan Büyük aşkı Avcı mı kaldı bu devirde? Artık sandığın gibi değil hiçbir şey Güzel kızlar, prensesler Prenslerini beklemiyor bizim gibi kendileri gidip bir akşam yemeğine davet ediyor beğendikleri erkeği. Hep televizyondan öğreniyorsun bunları. Başka nereden öğrenebilirim? Dışarıya çıkıyor muyuz sanki? Ha? Ne yapıyorsun? Televizyonda seyredeceksin. Seyredemezsin. Nedenmiş o? E, daha oyun bitmedi. Bitti. Beni artık rahat bırak tamam mı? Gelmeyecek işte. Prensmiş Öpecekmiş uzun uzun. Ha! <gülüyor> kandırma artık kendini, kandırma. Beni Kırıyorsun. Hiç olmazsa şu televizyondaki dizileri oynayalım. Sevmiyorum onları. Hiç romantik değiller. Birbirlerini kandırıyorlar. Sevgililerini ellerinden alıyorlar. Üstelik prensleri de hiç yakışıklı değil. Ama daha heyecanlı. Kabul et. Çok değiştin Eliz. Çok. Artık seni tanıyamıyorum. Tabi, tabi. Bunun nedenini anlayabiliyorum. Neyi anlıyorsun? O kız yüzünden bütün bunlar Yanılıyorsun. Kesinlikle yanılmıyorum Onun yüzünden aldığım bu komik kıyafeti Artık oyunda oynamıyorsun İşin gücün o kızın evini gözetlemek Onunla tanışmak isteyen sensin Onunla tanışmak istememin nedeni var Onu uyaracağım Hafif bir kız gibi davrandığı için Sakın bunu yapma Neden yapmayacakmışım Onunla konuşmamız gerektiğini düşündüm ve çay içmeye davet ettim Bu konuda hiçbir şey söylemeyeceksin ona Başkalarının hayatı seni ilgilendirmez Evine giren çıkan pek çok erkek var Küçük deniz kızının başına gelenleri biliyorsun Küçük Elis. deniz kızının başına gelenlere lanet olsun Daha çok genç Eliz. Bir gün bir erkek aldatabilir onu Bence erkekler akrep gibidir Zehirlerini boşaltır ve kaçarlar hmm, Annem gibi konuştun Annemiz haklıydı Eliz. Peki şu bizim prens O da erkek değil mi Yok o farklı Diğer erkeklere benzemiyor Dürüst sadık Cesur ve yakışıklı Ne zaman gelecek peki Sabretmelisin Ya beklemekten vazgeçtiysem o zaman git akreplerden biriyle beraber ol. O da yaşlanmış mıdır? Biraz da kilo aldık hani. Ha! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Geldi galiba. Kim? <gülüyor> Prenz. <gülüyor> Ee, bir çay daha alır mısın Sunay? Almayayım teşekkür ederim Bak Sema'at ne güzel bir çakmak Üzeri de mineli Nereden aldın bunu Sunay? Aa, ben almadım bir armağan Erkek arkadaşımın armağanı Evlenecek misiniz onunla? Hmm, belki Neden sordunuz? Yalnızca size yardım etmeye çalışıyorum Sunay ee, Kendime yardım edemeyecek kadar küçük olduğumu sanmıyorum Hangisi erkek arkadaşın uzun saçlı esmer olan mı? Evet dersem ne değişecek? Çok doğru bir seçim. Biliyor musun çok yakışıklı bir genç. Peki sarışın olan kim? Hani pazar günleri geliyor öğle sonları. O da çok hoş biri. O yalnızca arkadaşım. Ne biçim arkadaşlık o öyle öyle sarılmalar <gülüyor> falan? Sizi ilgilendirdiğini sanmıyorum. <gülüyor> Ben gitsem iyi olacak Yok hayır hemen gitme Semahat çayı ısıtır mısın buz gibi oldu e, Ben çay içmeyeceğim teşekkür ederim Hadi Semahat lütfen Çay içmeyeceğini söyledi Ama ben içeceğim Sedna lütfen Peki e, Ben de size bir şey sorabilir miyim Aa, Elbette Ne zamandan beri evimi gözlüyorsunuz 3-4 şey, e, aydır bize çok kızmıyorsun değil mi Bilmiyorum ama Çok şaşırdığımı itiraf etmeliyim Aslında çok saygısızca bir şey yaptığımız Biliyorum Özür dilerim Yani ne desem Ay, Ne olur onun da kusuruna bakma tatlım Aslında çok iyidir Bunca yıldır birlikteyiz Doğduğumuz günden beri Son zamanlarda tuhaflaştı Yaşlanıyor artık ben de ama o, o daha daha yaşlanıyor gibi Şey Bir şey, bir sorabil şey sorabilirim <gülüyor> Sor Hayır siz sorun <gülüyor> Üzerimdekileri nasıl buldun? Aa, çok güzel Yakışmış mı? Evet yeni mi? Yok hayır hep böyle giyinirim Spor giymeyi seviyorum Sen ne soracaktın? Ee, Semahat neden sana Eliz diyor? Evet şey, şey çok eski yıllardan kalma bir alışkanlık. E, nasıl desem e, bilirsin tatlım bütün kızlar e, şey küçükken tabii oyunlar oynar. E, biz de Semahat'ta duyduğumuz, okuduğumuz masalları oynardık. Çocukluk işte. Ben en çok Yabani Kuğları severdim. Üvey annesi tarafından saraydan kovulan ve bir kuğuya dönüşen güzel prenses Eliz olurdum ben. O da Buzlar Ülkesi'nin en güzel kızı Sedna ah. <gülüyor> Aman tanrım bu üzerinizdekileri nereden buldunuz? <gülüyor> Denizler yuvamdır benim Senin için aşkım Kabul ederim her şeyi Zordur Balık insan insan balık olmak Zordur Bunu nasıl yaparsın Semaat Lütfen o kostümü çıkar üzerinden Eğer istiyorsan sevgilim Terk ederim evimi Babamı Kardeşlerimi Kes şunu kes Acı çeker bedenim Denizlerin kızı olmaktan vazgeçerim Yeter ki sev beni Semahat lütfen Lütfen bırakın oynasın çok hoş Aa, Beğendi Eliz görmüyor musun? <gülüyor> Söz ver aşkım ihanet etmeyeceksin bana <gülüyor> Etti ama Küçük deniz kızının aşık olduğu prens Bütün bedeni insan olan bir kızla evlendi bu masalın adı ne hmm. Hmm. Küçük deniz kızı Kusura bakmayın ama genel kültürünüz sıfır Aa, Evet pek masal bilmem ben Bilmem de gerekmiyor hayatım e Sonra ne oldu Küçük deniz kızı prensin kendisini sevmesi için iki ayağa sahip olmayı bütün kalbiyle istedi İsteği gerçekleşmişti Ama bu ona çok pahalıya mal olmuştu Bundan böyle küçük deniz kızı attığı her adımda dayanılmaz acılar çekecek Ve hiç konuşamayacaktı Küçük deniz kızı Yunusların söylediklerine inanamadı Kendi gözleriyle görmek için saraydaki düğüne gitti Ve gözlerine inanamadı Aa, sevdiği erkek Yakışıklı ama kötü kalpli prens Bir kızla dans ediyordu Çok yoruldun Semahat Otur artık lütfen e, Düğün aslında prensin düğünü değilse e, Yani Deniz kızı prensi bir kızla dans ederken görüp yanlış anlamışsa e, Böyle şeyler televizyonda olur Masallarda olmaz Ama daha ilginç olurdu Ve küçük Deniz kızı kalbi kırık Evine dönmeye karar verdi Denize attı kendini Ama artık insan olmayı kabul ettiği için Yüzemedi Boğuldu Biliyor musun Sunay? Erkeklere güvenmemek gerekir Aldatabilirler Bu deniz kızı kostümünü nereden buldunuz? E, semahat dikti çok iyi dikiş bilir Daha mı açık konuşmam gerekiyor Sunay? Anlamadınız mı yoksa? Yoksa anlamak mı istemiyorsunuz? Yeter artık Semahat e, Neyi anlamalıyım? Daha çok gençsiniz Erkekler konusunda sizi uyarmaya çalışıyorum Buna gerek yok Ben 25 yaşındayım Üstelik e, erkeklerin de uyarılması gerekebilir bazen Doğru söylüyor Ne kadınlar var bilsen Sen karışma Elis Kandıran aldatan terk eden erkektir Kadın olamaz hmm, Anlaşılan erkekleri iyi tanıyorsunuz Tanımıyor <gülüyor> Tahmin ediyor tahmin <gülüyor> Bu da ne demek oluyor Bu bavul da ne Gidiyorum bu evden seni terk ediyorum Bunu yapamazsın Hem beş paran yok ne, Nereye gideceksin Hem kıza ahlak dersleri veriyorsun Hem de prens prens diye ölüyorsun Şimdi gelse muhteşem prensin Hemen boynuna sarılırsın hadi, neniz, hadi Yapma Yeni tanıdığımız küstah bir kız yüzünden Ablanı daha fazla üzme Duydun işte Pazar günleri gelen sarışın genç abisiymiş biz merakla üstüne varınca kızdırmak için arkadaşım demiş önce. Aa, <gülüyor> çok sapsın Elis. Demek inandın. Neden yalan söylesin ki bize? Söylesene neden? Bir daha asla gelmeyecek. Hep senin yüzünden. Oysa oysa çok cici bir kızdı. Dostumuz olabilirdi. Bir dosta ihtiyacımız yok elif Evet yok tabi. Açma sapan oyunlar oynuyoruz gün boyu. Televizyon seyrediyoruz. Prensi bekliyoruz ama ama hiç kimsenin geleceği yok. Birlikte yaşlandık, birlikte öleceğiz bu evde. Neler saçmalıyorsun? İzin vermeliydin, yıllar önce o gençle gitmeliydim, evlenmeliydim. Şimdi çok geç artık. Genç değilim. Bir çocuğum olurdu belki. Şimdi yakışıklı genç bir erkek olurdu. Belki de çok güzel bir kız. Çok. <gülüyor> tamam Elis <gülüyor> <Alice, gülüyor> tamam tamam Tamam Özür dilerim Gitme Lütfen Elis Pekala Pekala O kızdan da özür dileyeceğim Aa, Özür mü dileyeceksin Hı. Ama e, Benim de bir gururum var Gidiyorum ben Tamam tamam, tamam. Şimdi değil Söyle Şimdi gideceksin yoksa ben giderim evden Peki Peki gidiyorum <Gülüyor> E, yemeğe gelecek demiştin değil mi hı hı. Ne hoşgörülü kız Ben olsaydım seni asla affetmezdim ah, Dün yine aynı rüyayı gördüm Beyaz bir ışık sarıyordu her yanımı Sonra ışığın sonunda bir sülüet belirdi ah, Önce korktum sonra sen sandım Eee dinliyor musun beni e, Geldiğinde televizyonu da açalım Canı sıkılmasın Beni dinlemiyor musun Dinliyorum Semahat Kaç kez dinledim bu rüyayı Gördüğün silüet ben değilmişim değil mi Evet, evet sen değilmişsin Koşmaya başlıyorum silüete doğru Ben koştukça o uzaklaşıyor Geleceğim diyor ama Biraz geç kaldım ama Kalbim hep seninle Sedna. Aa, ah. Fazla geç kalmadı, yemeğe yetişti senin siluet. Ah lütfen alay etme. Ee, açsana kapıyı. Sen aç. Bak, söz ver. İyi davranacaksın kıza. Hı? Eh tamam, tamam söz. Evet evet evet. Tabaklar tamam, üç tane. Çatallar, kaşıklar, su ve bardak. Ne, ne unuttum ben ne? Ah, ah, e, e, ekmek, ekmek, evet, ah, evet. Eliz, Eliz, kapıda bir erkek var. Hmm, nasıl bir erkek? Bazıya işte. Bekliyor. Ne yapayım? Ha? Ah. Buyurun ee, Birini mi aramıştınız İyi günler ee, Rahatsız etmiyorumdur umarım ee, Arka bahçede buldum bu kadın ayakkabısını Tekin kaybolursa Diğeri işe yaramaz Yazık olur değil mi hanımefendi ee, Diğer dairelere de sordum Kimse ayakkabısının tekini kaybetmemiş Kimsiniz siz ee, Adım Mahmut ee, Boyacıyım efendim ee, Bahçenin çitlerini boyuyorum ee, Bir bardak su içebilir miyim sakın yoksa tabii. Ee, su demiştim. Bir bardak. Ee, çok susadım da. Ah, evet. Su. A, tabii ha, ö, öyle baka kaldık. Hay Allah. Im. Ha şimdi getiririm. Şimdi getiririm. Teşekkür ederim. Ayakkabı. Ayakkabı sizin mi? Ee, e, bana verin ayakkabı. Önce denemeliyiz. Buyurun suyunuzu. <gülüyor> Sağ olun. <gülüyor> ben artık gidiyorum. <gülüyor> Hayır gitmeyin. Yorgun olmalısınız Biraz dinlenin içeride. Ee, rahatsız etmeyin. Ah rahatsızlık mı? <gülüyor> yo, çok seviniriz. Değil mi Eliz? Evet evet. Buyurun evet. buyurun içeri. <gülüyor> Oturmaz mısınız? Bir çayımızı için. Ee, peki biraz zamanım var. Çay içebilirim sanırım. Oturun oturun lütfen oturun. Ben çayı hemen ısıtırım. Sedna, ne yaptığını sanıyorsun sen? Şşt, anlamıyor musun bu o? O mu? Ya o bu adam ihtiyar Semaat üstelik de kel. Ay ne kadar ne kadar körsün Eliz. Bu o işte Hadi sen onunla ilgilen Ben de çayı getireyim Benim adımdan Nebahat Mahmut Mahmut Bey evet. Ne güzel isim. Memnun oldum Demek boyacısınız Yorucu oluyordur herhalde Yani bu yaşta Size bir şey söyleyeyim hanımefendi Birçok gençten daha sağlıklı Eski topraz ne de olsa Ama zaman zaman yorulmuyor değilim Özellikle ayaklarımda hafif uyuşmalar oluyor Uzak çok uzak yoldan geldiniz Biraz yorulacaksınız tabi <gülüyor> Çok uzak değil Caddenin sonunda sinemanın hemen yanında evim Gerçekten mi? Ay ne güzel sık sık film seyrediyorsunuzdur ee, Fırsat buldukça seyrederim <gülüyor> ee, Yabancı filmleri pek sevmem ee, Türk filmlerini daha çok beğenirim Belgin Doru, Muhterem Doru Çok takdir ederim Aa, Ne çok şey biliyorsunuz Semahat Ara sıra biz de gitmeliyiz sinemaya ee, Sinemaya yalnız gitmenin tatsızlığını Çok iyi bilirim Dilerseniz size eşlik ederim Sonra da bir kahvemi içersiniz Ah, çok güzel olur ee, Semahat dışarıya çıkmayı pek sevmiyor Ben de yalnız çıkmaya çekiniyorum Zaman kötü Yalnız bir kadına nasıl bakıldığınız Çay ısınmış olmalı Misafirimize ikram eder misin lütfen ya, Sözünüzü unutmayın tamam mı Anlaştık unutma <gülüyor> Biliyor musunuz ben de bir zamanlar resim yapardım Sulu boyalarım hala duruyor Öyle mi? Çok ilginç e, Tabii siz daha iyi anlarsınız Kocaman duvarları boyamak kolay iş değil <gülüyor> Evet e, Biraz zor tabii e, Gariptir kendimi yanlış hissettiğim anlar Fırça darbelerim sanki duvar delip geçiyor İnanır mısınız Bir haftada tamamlayacağım işi Üç günde bitiriveriyorum Ay Ne güzel anlattınız Peki siz artık yapmıyor musunuz? Ne, neyi yapmıyor muyum? Resim. Ah Ah evet <gülüyor> Epek değil. E, çünkü e, tahmin edersiniz ki sessiz sakin bir ortamda sanatımı icra edebilirim. Ama Eliz bütün gün televizyon seyreder. E, tabi bu durumda ben de Eliz dedin duydum, Mahmut beye neler anlatıyorsun hakkında? Nebahat lütfen. Aa. Ay, e, affedersiniz. Lütfen çocuklaşma. E, Affedersin. E, yardım edeyim size. E, fincanları alayım. E, sanattan söz ediyorduk. E, pardon adınızı öğrenebilir miyim? Nebahat. Ona da semahat demişler kafiyeli olsun diye Bana Sedna deyin lütfen ee, Sedna resim yaptığından söz ediyordu <gülüyor> Ne resmi ee, Televizyon seyretmenizden biraz şikayetçi ama <gülüyor> Ne <Neler gülüyor> anlattın olur. adama Sunay niye gelmedi acaba ee, Sunay kim eşiniz mi Aa, Yoksa evli olduğumu mı düşünüyorsunuz ee, Kaç şeker ee, İki lütfen Sunay bizim arkadaşımız Karşı apartmanda oturuyor Bir görseniz çok cici bir kız Biraz da küstah Gençliğine vermek gerek tabi o, o kadar da değil canım ee, Sunay hanımı tanımadığım için fazla bir şey söyleyemem Ama bana sorarsanız Gençliğin bizden daha atılgan Daha cesur olmasında büyük yarar görüyorum Öyle olmalılar ki Bizim yapamadıklarımızı yapsın <gülüyor> Çok büyük acılar çektiniz anlaşılan <gülüyor> Ne ilgisi var Semahat Tabii her insan gibi bazı zorluklarla karşılaştım ben de. Eşimi kaybettiğim zaman iki yıl evden dışarı çıkmadım. Kimseleri görmek istemedim. Eşiniz mi? Evlendiniz mi siz? Başınız sağ olsun. Çok üzüldük. Siz sağ olun. Bundan yıllar önce... Allah, Allah Allah gördünüz mü şu şey yaptığımı bir fincan çay içmeyi bile beceremiyorum. <gülüyor> Aa, halıya da döküldü Zarar yok Mahmut Bey, zarar yok. Ee, hepimizin başına gelebilir böyle şeyler. Size nasıl yardım edebilirim? Ee, yardıma gerek yok. Yalnız, yalnız lavabo'nun yerini gösterseniz yeter. Tabi tabi ta tabi şöyle buyurun, koridorun sağında, ee, koridorun sağında ikinci kapı. Ha, teşekkür ederim, Hadi deneye kapıyı Eliz, çabuk ol şimdi döner. Saçmalama Semaat sen hiç böyle prens gördün mü? Yemin ederim ki rüyamda gördüğüm oydu. Biraz kilo almış ama olsun. Hani sen dememiş miydin o da yaşlanmıştır diye? Ben şaka yapmıştım. Şaka değil Eliz. Bu kaderin bir oyunu. Ayakkabı tekiyle geliyor bu sizin mi diyor. Yok arka bahçede bulmuşmuş yok herkese sormuşmuş. Anlamıyor musun? Bizi deniyor. Çok istiyorsan sen giy. Ben o ayakkabıyı giymem. Görmüyor musun ufacık ayakkabı? Sana da olmaz bana da. Aa. E kime olacak peki İkimizden başka biri var mı bu evde Sen içerideyken Fırça darbelerinden söz etti bana Kendini yalnız Terk edilmiş hissettiği anlarda Duvarları nasıl boyadığını Anlattı Ah bilemezsin Bilemezsin ne kadar acı çekmiş En az bizim kadar Adamcağızın karısı ölmüş tabii acı çeker Evet haklısın Ben de kızdım o kadının kim olduğu konusunda açıklama yapmasını isteyeceğim Biz bunca yıl bekleyelim O kalkmış evlenmiş Lütfen Serna adamla uğraşma artık Üzülmeni istemiyorum Üzülmemi istemiyorsan hareketlerine dikkat et biraz Aa, Ne demek istiyorsun Sinemaya gitmeler Söz vermeler kahve içmeler Anlamadın mı sanıyorsun Açıkça kırıştırıyorsunuz Yeter artık bugün çok tuhafsın Kimseyi açmayacağım bundan sonra kapıyı Şimdi geldiğinde gitmesini isteyeceğim Hayır hayır sakın bunu yapma ne olursun Sana kanıtlayacağım göreceksin ya. Bana inanma Bana sorarsanız bu evin iyi bir ustanın elinden geçmesi gerekiyor Özellikle banyonun duvarları çok kötü durumda <gülüyor> Badana boya işlerini nebahat yapar Daha iki ay önce boyamıştım banyoyu Gerçekten çok mu kötü Erkek eli değmediği için ancak bu kadar olabiliyor <gülüyor> Neyse Çay için teşekkürler Ben artık olmaz. Ay, olmaz olmaz. Sizi fazlasıyla rahatsız ettim e, Ay, Tamam gidersiniz Mahmut bey e, Şöyle oturur musunuz Bir şey konuşmak istiyoruz e, Tabii tabii Kaç yaşındasınız Mahmut bey 65 İyi kılıç kullanır mısınız Şöyle <gülüyor> Ben, ben hiç elimi bile almadım ah, Ama alsanız kullanırsınız eminim Bir tüfeğim var Eskiden ava çıkardım <gülüyor> Ağacıymış gördün mü <gülüyor> Başınız zertli <gülüyor> mi bana söyleyebilirsiniz Elimden gelen yardımı yaparım Peki ata biner misiniz hmm, Ehliyetim var <gülüyor> Bu bir oyun mu e, Dürüst müsünüzdür Elbette Ya Sadık Kesinlikle ah, e, Yakışıklı da olduğunuza göre Tamam Elis o. Hiçbir şey anlamıyorum. Unutun gitsin. Ben de anlamıyorum artık. <gülüyor> o halde yemek yiyebiliriz. Ben çok acıktım Ben gideyim. Yoksa yaprak dolmasını sevmez misiniz? Aa bayılırım. Yanına da çoban salatası. Hmm, harika. Aha o zaman hiçbir yere gitmiyorsunuz. Şöyle yaslanın koltuğunuza. Hmm. Heh, şu yastığı da alın arkanıza. Ben şimdi salatayı da yaparım Bir yere ayrılmayın hemen geleceğim Rahat mısınız Mahmut bey? Evet evet rahat Çok iyi Nebahat hanım Ben Sizden ilk gördüğüm anda hoşlandım <Gülüyor> Neler diyorsunuz Mahmut Bey Özür dilerim kabalık ettim Beni şaşırtıyorsunuz Ben gideyim Gitmeyin Giderseniz Semahat beni öldürür Banyodaki duvarların durumu kötü değil Belki boyamamı istersiniz diye söyledim Böylece sizi bir kez daha görebilecektim ah, Ne diyeceğimi bilemiyorum Eşimi 15 yıl önce kaybettim Emekli olduktan sonra da işe yaramaz hissettim kendimi Boyacılık yapmaya başladım Bir evim var Biraz da emekli maaşım evet. Benimle evlenir misin Leva? Şey inanamıyorum ha, Semahat haklı mıydı yani? Sus Ne olursun konuşma Düşün yalnızca Birlikte sinemaya gideriz Alışverişe çıkarız sana çiçekli, bana çizgili eldiven alırız. <gülüyor> Aklıma bu geldi, ne yapayım? Ee, pazar günleri şehir dışında bir yere pikniğe gideriz. Çiçekler arasında, e, çiçeklere karşı alerjin yok ki. Hayır, yok. <gülüyor> Güzel, Hayır. alerjin olsaydı deniz kenarına giderdik. Kum salda dolaşırdık el <gülüyor> ...güneşin batışını seyrederdim. Üşüdüğünü söylerdin bana... ...ben de ceketimi verirdim sana... Ay. ...her kibar erkek gibi. Sinemaya da gideceğiz değil mi? Elbette, sen nasıl istersen. Zaten dedim ya evim sinemanın hemen yanında. Akşam işten geldiğinde... ...evde bulamazsan beni... ...sinemaya bakarsın. Ben öyle komşu gezmelerini sevmem. Akşam eve geldiğimde... ...yemeğimi yedikten sonra... Ne olur makarnayı pişirme ama. 15 yıldır o kadar <gülüyor> çok makarna yedim ki. <gülüyor> Yemekten sonra dondurma yemeye gideriz. Ee, kış gecelerinde de salep içeriz bir pastanede. Ya yo yo. Evde içelim daha iyi. Daha ucuz olur. Ben sana kendi ellerimle yaparım. Ee, sonra eve döneriz. Gece yatmadan önce sana yazdığım şiirleri okurum. İnanmıyorum. Şiir de mi yazıyorsun? Bir tanesini okuyayım mı? Ah. İlk fırsatta seni Kapıcı Osman Efendi ile tanıştıracağım. Yazdığım şiirleri ona okurum Anlamaz ama ayıp olmasın diye dinler Fakat bitti Bitti sevgilim Böyle acılar çekmeyeceğiz Artık yanındasın Artık yanındayım Dinle <gülüyor> Bahçelerden deste deste gül Bülbülün zarı giryane gül Ömrümün İrem bağı Aşkın hürrem sultanım... Geldim... Gördüm... Haber salalım dört bir düvele... Yar kavuştu... Gül bağında... Nazenin bülbülüne... Bu kadar... Son dörtlüğü şimdi yazdım... E, pek anlamadım ama... Kulağa hoş geliyor... Nebahat... Nebahat çok mutlu olacağız... Ah. Çok... Sanatımız hazır <gülüyor> Olamaz Hayır <gülüyor> Gerçekten de inanılmaz değil mi Sedna Ben ve Nebahat Eliz, Bunu bana nasıl yaparsın Açıklamama izin ver lütfen Seva bekle açıklayacağım bir dakika Cehenneme gidin ikiniz de <gülüyor> Şu kapıya baksana Mahmut Ben de onunla konuşayım bari. Tamam açıyorum e, Buyurun Aa, Kimse yok mu yani Elizle evet. Sedna Kim dediniz Şey canım Semahat ve Nebahat kardeşler İçerdeler buyurun Aa, Neler oldu burada Aa, Kim döktü salatayı tabakta kırılmış ee, Semahat hanımın elinden düştü ee, Afedersiniz. siz kimsiniz küçük hanım Adım Sunay Karşı apartmanda oturuyorum Aha, Sizden söz etmişlerdi Demek o cici kız sizsiniz Teşekkür ederim ee, Söylesenize ne oldu burada <gülüyor> Neler olmadı ki Gelmek için kötü bir zaman seçtim sanırım e, Biliyor musunuz biz Nebahat'le evlenmeye karar verdik Aha, Öyle mi kutlarım ee, İlk görüşte aşka inanır mısınız İşte öyle bir şey oldu aramızda Nebahat'le onu anlayabiliyorum Samahat hanım yani Biricik kardeşinin bir kuş gibi uçup uzaklara gitmesine dayanamayacağını düşünüyor Oysa evim uzakta değil Caddenin sonunda Neler konuşuyorlar acaba Hani kendiler Hani ihtiyardır hani geldi. Sizden söz ediyorlar galiba Neler oluyor Nebat Ay Bir şey sorma Mahmut Beni seviyorsan ne olur sorma eh, Hoş geldin tatlım <Gülüyor> <gülüyor> Neler oldu bir bil sen Bilmeyi isterdim doğrusu <gülüyor> Mahmut Bunları giymeni istiyorum ee, Neden Küçük bir oyun oynayacağız Çok ısrar etti öyle inatçı ki Ben de peki dedim ee, Hiçbir şey anlayamıyorum Peki bunu giyince ne olacak Kür biliyorsun değil mi e, Masaldaki prens sen olacaksın Semahat'la ben de ayakkabıyı deneyeceğiz <gülüyor> Evet ben anlıyorum galiba <gülüyor> Bu ayakkabı zaten sizin değil miydi? Aman Mahmut sen de bir şey anlamıyorsun Söyledik ya Semahat masaldaki gibi ayakkabıyı giyecek Rica ederim bana bu şekilde bağırma Nebahat Daha evlenmeden bu şekilde davranırsan <gülüyor> Evlendiğimizde sana acı çektireceğimi sanıyorsan Hiç evlenmeyelim Mahmut <gülüyor> Hayır öyle demek istemedim mi? <gülüyor> ya ne demek istediniz? <gülüyor> Sunay eşler arasına girmeniz lütfen Demek istediğim. <gülüyor> tamam tamam tamam sonra konuşuruz ben de giyinmeliyim. bir bakayım sana. Ah, bu prens kostümünü giyince ne kadar yakışıklı olacaksın. Ay, ay şimdi ağlayacağım. Yıllardır kimse giymemişti bunu. Üf. Yemek yiyecektik değil mi Sunay? Kusura bakma tatlım. Kafam öyle karıştı ki. Sema Hanım'ın kaprisleriyle uğraşmaktan seni unuttum. Hemen geliyorum. Siz oturun. <gülüyor> Çok heyecanlandım Şimdi ne yapmam gerekiyor Bir prens gibi davranmalısınız Prens gibi mi Prensler nasıl davranır bilmiyorum ki <gülüyor> Doğrusu ben de bilmiyorum Hoş geldiniz prensim Ne yapmam gerekiyor Bir prens gibi davranın Mahmut bey Duyduk ki Ülkede her evi dolaşıp Şu ayakkabının sahibini arıyormuşsunuz Oh, Nebahat ne kadar değişmişsin Bu elbiseyi de nereden buldun Şş, Rol yapın Mahmut bey Bozmayın oyunu Önce kardeşim Eliz giyecek ayakkabıyı e, Tabi izin verirseniz Eliz de kim Nebahat'in oyundaki adı ee, Şimdi ne yapacağım peki Ayakkabı kime olursa onunla evleneceksiniz Prens Yok ya ama ben ne bak, nasıl olur bu? Yoo, artık konuşmayın prens. Sabırsızlandığınızın farkındayım. Bekleyin prensesinize kavuşacaksınız az sonra. Al eliz giy hadi. Peki. Of bitsin artık bu oyun. Olmuyor işte. Gördünüz küçük geldi. Aa olmuyor mu? Ah. Ee, çok üzüldüm kardeşim Hı, Üzüldüğünüz belli oluyor Ağzınız kulaklarınıza varıyor neredeyse Bu ne demek Nebahat? Evlenmeyecek miyiz? Bunların hepsi saçmalık <gülüyor> Ay, e, Bu kadar acele etmeyin prensim Şimdiki giyeceğim ayakkabıyı <gülüyor> Aman e, Ayaklarım şişmiş olmalı olmuyor Biraz ovayım of. Ayaklarım şişmiş olmalı. Olması gerekiyordu. Oh tanrım olmuyor. Bitti Sebahat. Uğraşma artık. Ayakkabıyı ver bana. Ama eliniz olmuyor. Tamam canım sakin ol tamam. Ya biz ne olacağız? Aa, bana oldu bu ayakkabı bakın. Tam ayağıma uygun. <gülüyor> Sizinle evleneceğimi sanmıyorum hanımefendi. <gülüyor> Bunu bana yapamazsınız prens. Delisiniz Mahmut Bey sizinle evlenmek isteyen kim? Bu bir oyundu. Siz de bir hali kaptırdınız kendinizi. Ha evet. <gülüyor> Özür dilerim. Kafam karıştı. Çok karıştı. Her şey bu kız yüzünden Elis Hiç gelmemeliydi bu eve. Görüyorsun prensimizi de aldı elimizden. Saçmalama Semaat. Neler söylüyorsun? Artık kendine gel lütfen. Ay yeter artık. Hepiniz aklınızı kaçırmışsınız. Ama ayakkabı oldu. Tam ayağına göre oldu. Ay, anlamıyorum hiçbir şey anlamıyorum Bakın hanımlar ben prens plan değilim Normal bir vatandaşım Bu ülkede yaşıyorum Ve Nebahat hanımla evlenmek istiyorum ee, Son kez soruyorum Nebahat Benimle evlenmezsen Kendimi bu pencereden aşağı Yok <gülüyor> <gülüyor> Bu daire birinci katta Mahmut bey <gülüyor> Doğru mu söylüyor Elis Seninle Evlenmek mi istiyor Evet neden daha önce söylemedin Söyleyemedim Tebrik ederim Gerçekten boyacı mı o Prens değil mi Evlenecek misin onunla Elis oh. <gülüyor> Çok sevindim Gerçekten Evlen onunla Nebahat Beni düşünme Yalnız kalırım diye endişe etme Niye kalayım ki? Dikiş dikerim... ...televizyon seyrederim... ...nikah törenini evde yaparız... ...pek tanıdığımız yok ama... ...işte Sunay var... ...ben varım... <gülüyor> ...gitme Eliz, ne olur... ...beni yalnız bırakma... <gülüyor> ...hayır hayır git... Yıllar önce de engellemiştim seni. Buna hakkım yok Elis. Git. Onunla evlenmeyeceğim Sema Ne? Ne? Üzgünüm Mahmut. Hem seni doğru dürüst tanımıyorum bile. Üstelik... Üstelik daha oynayacağımız... ...çok oyun var Semahatla. Emin misin Nebahat'ı? Ben gideyim Hay üzerindekilerle üzerimdekilerle gidecektim Gerçlilik işte İnsan unutuyor Kim bilir ne çok gülerlerdi bana böyle çıksaydım dışarıya ee, İzninizle kıyafetimi değiştirmek istiyorum ee, Ben de gideyim Bugün hiç televizyon seyretmedik Bu giysiyi nereye koyayım Aa, o sizin olsun Mahmut Bey Nasıl olsa artık kimse giymeyecek ee, Yemeğe kalmak istemez misiniz Hala yaprak dolması var Yok gideyim ee, Bir gün sinemaya gider miyiz Elbette Yarın akşama ne dersiniz <gülüyor> Güzel Üç güzel hanımla sinemaya gitmek benim için bir şeref olur. <gülüyor> Bizim için de <gülüyor> İyi günler ee, Sizi günler. geçireyim ya, Gerek yok ben gidebilirim Rahatsız olma lütfen Nebahat <gülüyor> Sen ikinizden de özür dilemek istiyorum. Önemli değil, boş verin. Size içiyorum. Şerefinize ya sarhoş olursak. <gülüyor> ben olmaya başladım bile. <gülüyor> Aa, kapı çalınıyor. Duydum. Şerefinize. Garip bir tadı var bunun ay. Açmayacak mıyız? Ee, Mahmut Bey'tir belki. Ben bir bakayım. Çok mutluyum Nebahat Sunay'la Mahmut çok iyi insanlar değil mi? İki dostumuz var artık Biri 25 yaşında Diğeri de 65 hı hı. Sence bu garip değil mi? Birini bekliyor muydunuz? Bekliyor muyuz? Ha? <gülüyor> Hayır Kapıda sizi görmek isteyen bir erkek var Kimmiş? Adını söylemedi sizi görmek istiyormuş Söyle ona tatlım Çok geç kaldı <Gülüyor> Daha oyun bitmedi ki adlı oyunumuzu dinlediniz Yazan Gül Abus Semerci, yöneten Rüştü Asyalı, yapımcı Metin Öztekin, efektör Kâni Akın, teknik yapım Ali Ersoy. Oynayan sanatçılar Nebahat Hepşen Akar, Semahat Nurşen Girgin Koç, Sunay Berin Öney, Mahmut İhsan Sanıvar. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.